Bakın, Allah size kendi hayatınızdan bir temsil getiriyor. Hiç, elinizin altındaki köle ve hizmetçilerden, size nasip ettiğimiz servette, onların payları da sizinkiyle eşit olacak derecede, kendinize ortak yaptığınız, kendinize itibar ettiğiniz kadar, onlara da itibar edip saydığınız ortaklarınız var mıdır? İşte biz, aklını kullanan kimseler için, Ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Fakat zalimler bir bilgiye dayanmaksızın, körü körüne, heva ve heveslerine tabi oldular. Allah'ın şaşırttığını artık kim doğru yola getirebilir? Bu işte onlar hiçbir yardımcı bulamazlar. O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü hak din olan İslam'a yönelt. Yani Allah'ın insanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler. Başka her şeyden geçerek ona tam gönül verin. Ona karşı gelmekten sakının. Namaza hakkıyla ifa edin ve asla dinlerini parça parça edip Kendileri de öbek öbek olan o müşriklerden olmayın. Öyle ki her hizip kendi yanındakiyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir derde düşünce, başka her şeyi unutarak yalnız Rablerine gönülden yalvarırlar. Sonra Allah onlara nezdinden bir rahmet ve bolluk tattırınca, bir de bakarsın ki onlardan bir kısmı Rablerine eş, ortak koşuyor ve böylece Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyorlar. De ki, bir süre eğlenin bakalım. Yakında öğrenirsiniz. Yoksa biz onlara bir ferman indirmişiz de, o ferman mı Allah'a şirk koşmalarını bildiriyor. İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımızda, onunla sevinip şımarırlar. Şayet kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir fenalık gelirse hemen ümitsizliğe düşerler görüp anlamıyorlar mı ki Allah dilediği kimsenin nasibini bol bol verir dilediğinin nasibini kısar elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak ibretler vardır o halde yakınlarına yoksula ve yolcuya hakkını ver Allah'ın rızasına nâil olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır Felaha erenler de işte onlardır. Şunu unutmayın: Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para, zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzuluyarak verdiğiniz zekatlar, Onun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar, ödüllerini kat kat arttırırlar.